1499 numaralı konu, Hz. Peygamber'in içlerinde Selman-ı Farisi, radiyallahu anha, da bulunduğu bir cemaatla birlikte oturmaları, Hz. Peygamber bir gün Allah'ı zikretmekte olan ve içlerinde Selman-ı Farisi'nin de bulunduğu bir grubun yanına uğradılar, Hz. Peygamber'in geldiğini gören gruptakiler sustular, Hz. Peygamber onlara, siz neler söylüyordunuz, diye sordular, onlar da, Allah'ı zikrediyorduk, ey Allah'ın Rasulü, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, o halde devam ediniz, ben üzerinize rahmetin indiğini gördüm ve size ortak olmak istedim, buyurdular ve sonra da şöyle eklediler, ümmetimden bir grup yaratarak bana nefsimi onlarla birlikte sabrettirmemi emreden Allah Teala'ya hamdolsun.